Çocuk eğitimi konusunda tereddütleriniz varsa ve karşı karşıya kaldığınız sorunlarda çözüm önerilerini veya bir uzman desteğine ihtiyaç duyuyorsanız hafta her salı ve çarşamba günü Türkiye saatiyle 11'de çocuk deyip geçmeyin et, dinleyin. Uzman pedagog Adem Güneş yarının büyüklerinin ruhsal dünyalarıyla alakalı aklınıza takılan her şeyi cevaplıyor. Bu programda cevaplanmasını istediğin sorularınızı burç yazıp boşluk bırakarak 37 70 gönderebilirsiniz. Çocuk deyip geçmeyin, her salı ve çarşamba Türkiye Saatiyle 11'de, radyonuz Burç Efendi. Efendim, İstanbul'un sisli bir öğlen vaktine doğru Burç Efendi'yiz, Çocuk deyip geçmeyin isimli programdayız. Saatlerimiz 11.33'ü gösteriyor, halbuki programımız 11'de başlaması lazım idi. Az önce de söylediğim gibi sisli bir İstanbul'dayız şu anda ve İstanbul'da e, az önce çok büyük bir trafik kazası tem otoyolunda çok büyük bir trafik kazası meydana geldi. E, Bahçeşehir mevkiinde şu anda trafik tamamen kilitlenmiş vaziyette 14 araç arka arkaya zincirleme bir trafik kazasını e, orada şahidi olduk biz de hemen o trafik kazasının arkasındaydık. Korkunç bir kaza tabi eşyalar yollara savrulmuş, can derdine düşülmüş, araçlar yan yatmış korkunç bir şey. Evet ondan dolayı özür dileyerek programımıza biraz gecikmeli sarkarak başlamak zorunda kaldık. Umarım, umarım ki bu özürümüz kabul görür. Efendim. Böyle bir hüzünlü bir e, haber ile e, programımıza başladık. Aslında önümüzdeki e, günlerde de Kurban Bayramı e, var. Kurban Bayramı'nda da aslında İslam dininin bir şekliyle hüzünlü bir bayramını yaşayacağız. Bu bayramın çocuklar üzerindeki tesiri, efendime söyleyeyim, çocuklara kurban bayramını yaşatmanın ne anlama geldiğini, hangi yaşta, hangi e, çocuk efendim kurban kesimine şahit olması veya olmaması e, kısacası çocuk dünyasında kurban bayramı e, ne anlama geliyor anne babalar ne yapması lazım ki çocukların o ruh e, endişesine kapılmadan sıkıntısına kapılmadan doyasıya bir bayram e, yaşatsınlar doyasıya bir bayramın şahidi tutsunlar çocuklarını onlardan bahsetmeye çalışacağım aynı zamanda Canlı yayında soru sormak isteyen dinleyicilerimiz olur ise onların da telefonlarıyla katkı sağlamalarını rica ediyorum. Canlı yayın telefon numaramız 0216-524-9393 93 numaralı telefondayız. 0216-524-9393 93 numaralı telefondayız. Kurban Bayramı ile ilgili olarak düşüncelerinizi, çocuklara ait düşüncelerinizi, paylaşımlarınızı bekliyorum bu telefon numarasında az sonra. Efendim aynı zamanda hafta içerisinde yoğun bir mesaj ve e-mail trafiği görüyorum. Önümde notlar var, çarşambadan bu yana birikmiş olan SMS'ler var ve mesajlar var. Mümkün olduğu kadar her mesajı cevaplandırmaya çalışıyorum ama cevaplandıramadıklarım için de yine özür diliyorum. Yarınki programda da yine yoğunluklu olarak mesajları cevaplandırarak, sorularınızı cevaplandırarak geçmeye çalışacağız, geçirmeye çalışacağız programımızı. Efendim müsaade ederseniz ilk önce iki mesajı e-mail ile gelmiş, elektronik posta ile gelmiş olan iki mesajı. Cevaplandırdıktan sonra kurban bahsine çocuk ve kurban bahsine girmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz haftalarda ısrarla üstünde durduğumuz çocukların hırçın davranışları ve anne babayı bunaltan davranışları karşısında anne babanın nasıl davranacağı konusunda bir kapı açmıştık. Ve bu kapıya da bir isim koymuştuk çocukların anne babayla olan e, çatışmalarının acaba iktidar mücadelesinden mi? Yani ben dediğimi yaptıracağım mücadelesinden mi kaynaklandığı... Çünkü çocuklar böylesi dönemler yaşarlar. Anne babasını yenmek için ellerindeki bütün kozları oynarlar. Ve evin içerisinde kimi zaman terör estirirler. Anne babayı teslim alabilmek için, güçlerini görebilmek ve gösterebilmek için. Acaba iktidar mücadelesinden mi kaynaklanıyor çocukların hırçınlıkları? Yok eğer ondan değilse... Duygusal yoksunluktan mı kaynaklanıyor olduğunu anne çok iyi gözlemlesi, gözlemlemesi lazım demiştik geçtiğimiz iki hafta boyunca yaptığımız programda. Ve eğer hala anlaşılmayan bir noktalar var ise bunu da mümkün olduğu kadar bana e veya smsle bildirmenizi rica etmiştim. Ve gelen yoğunluklu e-mail'lere bakıyorum bu konuda soruları var annelerin. Hemen o konuyla ilgili bir soruyu okuyup cevaplandırmaya geçeceğim. Ama zannedersem hattımızda bir dinleyicimiz var. Önce onun sorusunu alalım. Daha sonra geçelim bu soruya. Efendim merhaba. Merhabalar. Programı için teşekkür ediyorum öncelikle. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Benim 22 aylık bir kızım var. Hı hı. Bu aralar... Diğer annelerin de mesajlarda söylenirken dikkat ediyorum Hep hani üstünü falan değiştirirken işte huysuzlanmaları falan oluyordu. Ee, benim kızımda da var bunlar fakat Hı -hı. onun e, harikinde e, bu aralar çok fazla üstünü çıkartmak istiyor. Mesela sürekli bir kilo bir çöre bunu çıkartıyor, Hı -hı. E, e, çorapsız gezmek istiyor. Bir de bezini çıkartmaya çok e, diyor bu zamanlar. Hı -hı. Herhalde rahatsızlık duyuyor birinci birincisi tuvalet eğitiminin zamanı geldi mi onu öğrenmek istiyorum. Hemen Ve ben... cevap vereyim. 22 aylık ise, 22 aylık ise erken olabilir. Birazcık daha bekleyelim. Çocuğunuzu da gözlemlemeye çalışın. Yani biz genelde 24 aylıktan itibaren tavsiye ediyoruz anne babalara. Evet. Şu mesela çok kendi sürekli dizini çıkartıp değiştirmek istiyor, rahatsız oluyor. Hı -hı. Bir de vücuduyla çok oynuyor. Hı -hı. Yazdan beri mesela göbeğiyle çok oynuyordu. Hı -hı. Ben çok önem vermedim. Hani kışın daha üstü giyinikken geçeceğini düşündüm. Çok üstüne düşmedim, ikaz etmedim hani dikkatini oraya Hı -hı. saklamasın Hı -hı. diye. Fakat mesela sürekli göbeğini açıyor. Gecenin uykusunun arasında çok şiddetli bir şekilde göbeğini açıp oynamak istiyor. O şekilde uyumak istiyor. Siz çalışan evet. bir annemisiniz? Hayır, evdeyim. Yani Hı -hı. sürekli kızımla birlikteyim. Hı -hı. E, fakat bir kardeşi daha var. Hı -hı. E, yeni doğdu, dört, dört aylık. E, bulduğu Hı -hı. nesneleri sürekli göbeğine dokunuyor. Fakat bu olay kardeşi olmadan önce başlamıştı. Hı -hı. Bir de altı açıkken de altıyla oynamaya meyle diyor Sürekli elinde herhangi bir nesne varsa ben de sana altı ya dikkatinin dağılması için eline bir şeyler veriyordum. Hani oynamasın diye. Hı -hı. Fakat bu sefer onları da oraya değdirmeye Hı -hı. çalışıyor. Bu beni biraz endişelendiriyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir burnuyla çok oynuyor. Yani e, bu şekilde vücuduyla oynaması var. Bir de bir şey daha sormak istiyorum. E, kızla erkek e, çocuğun odası ayrılmalı mı? Ne zaman ayrılmalı? E, ve hani bunu ayırmaya imkanımız yoksa oda belli bir bölüme ayrılmalı mı? Böyle bir şey var mı? Bu konuda hani neden ya da ayrılmalı? Bu konuda bilgi verirseniz. Anladım. Sevinirim. Tamam. Peki, çok teşekkür ben teşekkür ederim. Şimdi değerli dinleyicimiz çocuğunun vücuduyla, 22 aylık bir kız çocuğunun vücuduyla, kendi vücuduyla oynadığını bahsediyor. Yani göbeğiyle oynuyor, altını değiştirirken elini vücudunun değişik yerlerine sürüyor. Anne de doğal olarak tabii endişeye kapılmış. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki endişeye kapılacak herhangi bir durum yok. Ancak şuna dikkat etmesi lazım. Acaba çocuğun... Vücudunun değişik yerlerinde bir kaşıntı, herhangi bir şey var mı? Eğer bu yok ise annenin zannettiği gibi, endişesini anlıyorum, zannettiği gibi bir şey hayal etmesine, düşünmesine hiç gerek yok. Dikkatlerini de bir yöne yoğunlaştırmasına, çocuğun yoğunlaştırmasına gerek yok. Aslında anne çocuğun göbeğiyle oynadığını zannederken, kendi göbeğiyle oynadığını, efendim vücudunun değişik yerlerine parmağıyla dokunduğunu his, e, zannettiğinde aslında çocuk... Vücudunun değişik yerlerine değil de parmağıyla oyun oynamanın keyfini çıkartıyor da olabilir. Yani genellikle utangaç çocuklar içine kapanmış olan çocuklar yahut da efendim biraz kendini yalnız hissetmiş olan çocuklar efendim saçlarıyla oynamayı parmaklarını saç, saçlarını parmaklarına dolarlar düğmeleriyle oynarlar. Elbiselerinin kenarında Efenin bir ip parçası sarkmıştır. Onu parmağına dolar geri bırakır. Parmağına dolar geri bırakır. Parmak aslında çocuk dünyasının içerisinde parmağın bir yerlerle oynuyor olması. Eğer bir biraz önce söylediğim gibi bir kaşıntı veya bir fizyolojik bir rahatsızlık yoksa çocuğun biraz utangaçlığının. E, ifadesidir aynı zamanda. Yani yine parmakla i, i, ifade ettiğimiz şeylerin içerisinde tırnak yeme de yine parmakla alakalıdır. Parmağın düğmeyle, saçla, iple oynuyor olması, göbeğine dokunuyor olması çocuğunun, e, hatta annenin saçını tutuyor olması, yatarken annenin parmağını tutuyor olması, annenin dudaklarıyla, burnuyla, kulağıyla yatarken oynuyor olması aslında çocuğun bir şekliyle iç dünyasının e, yalnızlaştığıyla içine doğru birazcık çocuğun derinleştiğiyle alakalıdır. Çocuk ondan dolayı kendisini oyalamak için dışarıya yönelik olarak bu türlü hareketleri yapıyor olabilir. Şimdi birincisi bu. Yani anne göbeğine yoğunlaşmaması lazım çocuğunun. Hayır parmağına ve parmağın oradaki anlamına o da söylediğim gibi içe doğru bir e, dönüklük başlangıcı olabilir mi? Çocuk acaba...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 Efendim soru şu, oğlum 29 aylık ve bir akşam eve dönerken tatlıcının yanından geçerken tatlı istedi. Ben de ellerim dolu olduğunu eve gidip eşyalarımızı bırakıp istediğini alacağımı söyledim. Anlatamadım çığlık çığlığa bağırdı. Elimde eşyalar olduğu için kucağımda alamadım, kucağıma da alamadım, ikna edemedim ama istediğini de yapamadım Vatandaşın biri elimdeki poşetleri aldı. Ben de oğlumu aldım kucağıma. Çığlık çığlığa eve geldik. Genelde isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Çalışan bir anne olduğum için vaktimizi eğlenceli bir şekilde geçirmeye çalışıyorum. Ama bu olay beni çok üzdü. Eve geldiğimizde beni sürekli ittirdi. Git dedi. Bana yanında beni istemediğini söyledi. Nasıl bir tutum sergilemeliydik. Evet. Şimdi çocuk tatlıcının yanından geçerken tatlı canı çekiyor ve annesinden bunu istiyor. Normalde 29 aylık bir çocuk kendi isteği olan bir şeyin hemen karşılanmasını ister. Anında olmasını ister. Ancak anne ona bir izah yaptığında ve bunun biraz sonra gerçekleşeceğini Söylediğinde çocuk bunu da anlar yani zihni melekesi çocuğun annenin söyleyeceği şeyi anladığı anlamına da gelir 29 aylık olan bir çocuk için ancak çocuk anladığı bu şeyde hala biraz sonra çantaları eve bırakalım sonra geleyim alayım dediği halde ortalığı birbirine katıyor çığlık çığlığa bağırıyor şimdi anne çaresiz elinde bir taraftan poşetler var öbür taraftan da çocuk hırçınca çığlık çığlığa yerlerde yatıyor. Şimdi biz geçtiğimiz haftaki programlarla bağlantı kurar isek acaba dinleyicilerimizden bir ayırt etmesini ister isem bu bir iktidar mücadelesi midir yoksa duygusal yoksunluktan kaynaklanan bir e, ağlama mıdır diye sorduğumuzda galiba bu programlarımızı takip eden dinleyicilerimiz hemen şu cevap verecektir. Bu bir iktidar mücadelesi yani anneyi teslim almaya çalışıyor çocuk. Neden dolayı teslim almaya çalışıyor? Şu anda benim dediğim olacak diye annenin yanında terör estiriyor. Anneyi çaresizleştiriyor, çaresizleştirmeye çalışıyor. Ki annenin ilerleyen satırlarında dikkat edersek çalışan bir anneyim ve çocuğumun her istediğini yerine getirmeye çalışıyorum diyor anne. Yani anne aslında çocuğu, bir taraftan da vicdan azabı görüyorum ben annede çalışan annelerde genellikle bu olur sanki bir eksikliği varmış gibi annenin ve çocuklarını ihmal ediyormuş gibi onların isteklerini fazlasıyla yerine getirmeye çalışırken işte çocuklar bu sefer anneyi teslim almanın keyfiyle her istediklerini yerine getirmeye çalışırlar bu çocuğun şu andaki bu olay bir iktidar mücadelesi anneyi teslim alma mücadelesi peki bu durumda ne yapmamız lazım Çocuk istediği kadar ağlayabilir. Çünkü bu ağlama gerçekten duygularından kaynaklanan bir ağlama değil. Hayır, becerdiği, yapabildiği, annesini şimdiye kadar yenebildiği bir yol ve yöntemi e, uyguluyor. Yani dikkat edin o türlü ağlayan çocuklarda gözyaşları bile sahtedir yani. İki dakika sonra şeker uzatsanız birdenbire hemen ayağa kalkıp koşup şekeri alabilir. Çünkü duygudan kaynaklanan bir ağlama değil bu ya öğrendiği anneyi yenebileceğini zannettiği bir yolda ortalığı birbirine katma ve anneyi teslim alma bu bir öğrendiği davranış o yüzden böylesi davranış sergili değilse eğer çocuk sadece dediğim olsun diye mücadele ediyor ise o takdirde kusura bakma içeride ağlayabilirsin istediğin kadar ağlayabilirsin. Ben çantaları koyayım İstersen sen yolun kenarında ağlamaya devam et ben çantaları bırakayım geleyim daha sonra seni buradan alayım. Yani çocuğun ağlamalarına hiçbir şekilde biz teslim olmamamız lazım o sırada. Bu çok önemli. Ancak burada hep ısrarla altını çizdiğim bir şey var. Eğer çocuğun ağlaması bir duygusal yoksunluktan kaynaklanıyor ise anne o zaman çocuğunun bir damla gözyaşını döktürmemesi lazım. Hemen çocuğunu sarıp sarmalaması lazım. İşte annelik sanatı diye vurgulamaya çalıştığımız ve Anadolu pedagojisi diye vurgulamaya çalıştığımız şeyin aslı özü bu. Anne bir baykuş gibi çocuğuna baktığı sırada onun kalbinin içerisinde ceryan eden tüm olayları neredeyse hissedebilecek bir anne olması lazım. Çünkü çocuk o sırada acaba gerçekten mi ağlıyor, İhtiyaçlarından dolayı mı ağlıyor, bir duygusal boşluk mu yaşıyor... Anne mercekle bakar gibi çocuğun kalbine bakıp hmm demesi lazım. Evet çocuğum senin şu anda anne sevgisine ihtiyacın var ondan dolayı ağlıyorsun. Evet kuzum senin şu anda elimin saçına dokunmasına ihtiyacın var. Onun için ağlıyorsun deyip hemen sarılması lazım. Yok eğer çocuk biraz önce söylediğim gibi anneyi yenmek ve dediklerini yaptırmak için uğraşıyor ise... Anne burada çizgisini çok net olarak belli edecek. Evin içerisinde ağlıyor. Oğlum içeriye geçer misin? İçeride ağla istersen. Ben şu anda kitap okuyorum. Kitap okurken gürültü çıkmasını çok istemiyorum. Bu kadar ruhsuz olmak. Yani bu kadar etkileyemiyorsun beni. Etkileyemiyorsun beni çocuğa göstermek lazım. Ki çocuk o elindeki silahı, terör silahını bıraksın. Evin içerisinde anneyi bunaltmayı bıraksın. Evet bu konuyla alakalı ben zaman içerisinde yine bilgiler vermeye çalışacağım. Ancak Kurban Bayramı ile alakalı kısa bir zaman dilimimiz kaldı. 7 dakikamız kaldı. birkaç şey de söylemek istiyorum. Yarında tekrar etmeye çalışacağım. Vaktimiz elverdiği ölçüde. Şimdi anne babaların en çok sorduğu sorulardan bir tanesi işte bu örf ve adetimizi veya bu dini vecibemizi, bu ibadetimizi yerine getirirken yani çocukları kurban biz kurban kesmeye gider iken çocuklar da gelmek istiyorlar yanımızda yanımızda götürelim mi? Bu ibadeti onlara transfer ederken, onların nasıl yapılacağını gösterirken çocukların yanımızda gelmesinde bir mahsur var mı diye e, bayağı yoğun bir mesaj gelmiş, e, bayağı yoğun bir soru var bende birikmiş olan. Şimdi e, şunu söylemek istiyordum. Çocuklar. 12 yaşından evvel, 12 yaşından önce cehennemle, azapla, gazapla, ölümle, öldürülmekle, kesilmekle, kurbanla, kurbanın kesilişiyle şahit olmaması lazım. Çocuğun ruhu çünkü 12 yaşından önce bu dinamikleri, bu e, olayı kaldırabilecek derecede bir güçte değildir. 12 yaşından önce. Tabii bu 12 yaş tam yaş günü doğum günüyle ölçülecek bir şey değil ama çocuğun hazır olma yaşı diyebiliriz belki biz buna. 11 yaş olabilir ama 13 yaş olabilir çocuğun duygusundan duygusuna değişmek şartıyla. Yani gel oğlum seni kurban nasıl kesiliyor göstereyim diye elinden tuttuğunuz 7 yaşındaki bir çocuğunuzu kurbanı nasıl kesildiğini göstermeye götürür ve bıçağı kurbanın boynuna vurur iseniz çocuk orada ciddi zedelenir. Ondan sonraki yaşlarda şunu söyleyebilir: Ya bu neyin bayramı? İneği kesiyorsun, koyunu kesiyorsun, ondan sonra da bayram yapıyorsun. Bu kadar e, vahşi mi birizim dinimiz diyebilir. Çocuk algılamakta güçlük çekebilir. Çünkü siz o sırada ibadete yoğunlaşmışken, siz o sırada takvaya bir ibadet yerine e, ibadetinizin yerine getirmeye yoğunlaşmış iken, o yaştaki bir çocuğun yoğunlaştığı şey ise kesilen kurbanın örneğin. E, gözlerine yoğunlaşır, kirpiklerini birden hızlı hızlı açıp kapamasına yoğunlaşır, ayağının titremesine yoğunlaşır. Rica ederim çocukluk yıllarınızı bir hatırlayın ve siz kendiniz kesilen kurbanlar sırasında o kurbanın nerelerine yoğunlaştığınıza bir dikkat edin. Evet 12 yaşından önceki bir çocuk o sırada ibadet anlayışı içerisinde değildir. O sırada çocuk o kurbanın boynuna bıçak nasıl giriyor Kan nasıl fıçkırıyor, ayakları nasıl korkudan titriyor, gözleri nasıl açılıp kapanıyor hızlı hızlı, göz kapakları ne hale geliyor onu gözlemekle meşguldür. Ve bunu yapan da sizsiniz. Babası eline bıçağı almış ve koyunu o vaziyette kesmeye kalkıyor. Çocuğun ruhu 12 yaşından önce kaldıramaz. Peki. 12 yaşından önce çocukları kurbanla, kurban ibadetiyle ve bizim bu şeyimizle hiç mi tanıştırmayacağız? Hayır, tanıştıracağız. İkinci yaş dilimimiz ise 7 yaşına denk geliyor. Yani 7 ile 12 yaş arasındaki çocuklara ise kurbanın eti kesilmiş, yani kurban kesme sahnesi çocuktan uzak tutulmuş olarak etler parçalanmış. Efendime söyleyeyim, o hayvan vaziyetinden canlı vaziyetinden çıkmış parçalanmış haliyle çocuklarla e, buluşturulabilir. 7 ile 12 yaş arasındaki çocuklarda. Yani tencereleri almışsınız efendim işte torbalara konulmuş ve artık neyse kazanların içerisine konulmuş kurban kesim yerlerinden eve getirmişsiniz. Çocuklar o kesilen kurbanın istif edilmesini, doğranmasını vesairesinin Şahidi olabilirler yani orada bir et kesim işlemleri kurban kesim işlemini bilecek ama o olayın şahidi olmayacak 12 yaşına kadar olan çocuklarda burada da dikkat edilecek ince bir ayrıntı var o da çocukların o kesilmiş olan kurbanların baş kısmı ayak kısmı çocuklara yine gösterilmemesi lazım. Yani kurbanı kesmişsiniz, inek kesilmiş örneğin, baş kısmını eve getirmişsiniz, kan içerisinde, yüzünün yan tarafı kanlı ve korkudan o hayvan dilini ısırmış örneğin, kenetlenmiş dişi. Siz orada et keserken 8-9 yaşındaki bir çocuk etten daha ziyade o hayvanın çekmiş olduğu acı veya o hayvanın yaşadığı şeyi hayal eder. Çabuk empati kurar, Dişini, dilini ısırmasını hayal eder. Dolayısıyla... E o hayvanın kesilmiş olan hayvanın başı, ayakları, kulağı böyle canlılığını belli edecek olan kısımlar çocuklardan uzak durması lazım. 12 yaşından olan 12 yaşından küçük olan çocuklarda ama et kısmıyla çocuk haşır neşir olabilir. 3- 7 yaşından önceki çocuklara ise zamanımız el vermeyecek ama birkaç cümle ile tamamlamaya çalışayım. 7 yaşından küçük olan çocuklara ise kurban bayramı. Etlerin kesildiği, hayvanların kesildiği, o etlerin yenildiği, ondan kaynaklanan ve merkezde et ve yemekten kaynaklanan bir bayram olduğu şeklinde vurgulanmaması lazım 7 yaşından önceki çocuklarda. Peki ne yapılması lazım? Çocuklara bayram yaşattırılması lazım. Yani illa kurban vurgusu yapılmadan bayram yaşattırılması lazım. Örneğin yani bir gün öncesinden... Ev süslenebilir. Ertesi gün sabah kalktığında evin içerisi her taraf süslenmiş olabilir. Evin içerisinde balonlar şişirilmiş olabilir örneğin. Örneğin kavurmalar, yiyecekler vesaireler işte o günün şeyi olarak ortaya çıkartılabilir. Ama onda, onu da yine kurbandan kaynaklanan bir şey olduğu vurgulanmadan. Söyleyeceğim çok şeyler var ama dakikalarımız şu anda doldu. Ben müsaadenizi isteyeceğim. Yarın yine saat 11'de bu konuya devam etmeye çalışacağım. Yani kurban ve çocuk konusuna devam etmeye çalışacağım. Mesajlarınızı okumaya çalışacağım. Efendim 3077'ye mesajınızı gönderebilirsiniz. Sorularınızı gönderebilirsiniz. Burcfm, burcfm elektronik postanızı gönderebilirsiniz. Bana özel yazmak istiyorsanız ademgunes hotmail.com adresine gönderebilirsiniz mesajlarınızı.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 Bu programda cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı Burç yazıp boşluk bırakarak 37 yaş gönderebilirsiniz. Çocuk diyip geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de Radyomuz Burç Efendi.